Perişan efem, yani perişan efem. Türk yer adı onlar, Türk Türk Perişan efem, perişan efem. dünya ha. adı Perişan efem, Perişan Türkiye Radyoları'nın tek arkası öbür gün komedi program Perişan Efendi'nin sevgiler, saygılar, ruhmetler. Dinleyiciler bugün 30 Aralık 2010, yarın 31 Aralık 2010, ertesi gün 1 Ocak 2011, daha ertesi gün 2 Ocak 2011, daha daha ertesi gün 3 Ocak 2011 Daha daha daha daha ertesi gün 4 Ocak 2011 Daha da daha da daha da daha da ertesi gün 6 Ocak 2011 Bu şekilde tarihler devam ediyor Şimdi Perişan <gülüyor> haber merkezinde hazırlanan Yeni yıla özel haberlerden oluşan haber bültenimiz sunuyor. Şimdi Perişan <gülüyor> FM haber merkezinde hazırlanan Dinleyiciler özellikle de Noel Baba'nın yılbaşı gecesi bacadan girip çocuklara hediye dağıtacağını sanan dinleyiciler sizler bu habere dikkat edin lütfen. Geçen yılbaşı gecesinden beri kendilerinden haber alınamayan iki çocuk bir yıl sonra evlerinin bacasında sıkışmış halde bulundu dinleyiciler. İstanbul Etiler'de yaşanan talihsiz olayda yapılan haber ve reklamlardan etkilenen iki kardeşin Noel Baba'nın bacadan girip kendilerine hediye getirmesini beklerken Noel Baba'nın bir türlü gelmemesi üzerine nerede kaldı bu Noel Baba niye gelmedi diyerek bacaya girdikleri, geri çıkamayınca da baca içerisinde mahsur kaldıkları ve bir yıldır da bu bacada yaşadıkları anlaşıldı dinleyiciler. Olayın duyulması üzerine harekete geçen belediye zabıta ekipleri İstanbul'daki tüm bacaların yılbaşı gecesi 23 ila 02 saatleri arasında kapatılacağını açıkladı dinleyiciler. haber, haber, haber bu haberde hiçbir yerde yok. Berşan Efem Haber, Haberin Merkezi. Dinleyiciler bu yılbaşının Cuma gününe dek gelmesi ve ertesi gününde Cumartesi, yani zaten tatil olması bazı vatandaşlarca Taksim'de protesto edildi. <gülüyor> yılbaşının hafta sonuna dek gelmesine karşı çıkan bir grup önümüzdeki 10 yıl içinde hafta sonuna dek gelen bütün önemli günlerin hafta içine kaydırılması için hükümeti göreve çağırdı. <gülüyor> Müküse her yıl başının perşembe akşamına denk getirilmesini böylece cuma da tatil olur. Adam gibi tatil yaparız diyen grup Taksim anıtına çelenk koyarak olaysız su şekilde dağıldı dinleyiciler. <gülüyor> Be -be -be -be -be -be haber, haber, haber haber haber. Bu haberde sadece Perşhan efem haberde. Başka yerde yok. Dinleyiciler, her yılbaşı dünyada yeni yıla ilk giren ülke olan Yeni Zelanda bu yıl yeni yıla ilk giremeyecek dinleyiciler. Uluslararası Yeni Yıl Birliği Konferansı Örgütü aldığı bir yeni kararla her yıl yeni yıla ilk girecek ülkenin alfabetik sırayla belirleneceğini, böylece dünyadaki her ülkenin yeni yıla bir defa da olsa ilk girmesinin sağlanacağını açıkladı dinleyiciler. <gülüyor> Alınan bu kararın ardından Türkiye'nin 2067 yılında dünyada yeni yıla ilk giren ülke olacağı tahmin ediliyor dinleyiciler. Bebebe <gülüyor> -be -be -be -be Haber Haber Haber Perşembe FM Haber, sadece haber, sadece gerçekler. Dinleyiciler Avrupa'daki ekonomik kriz, yılbaşında çok tüketilen hindi satışlarını da vurdu dinleyiciler. Her yılbaşı en az iki hindi kesen birçok Avrupalı ailenin bu yıl hindi alamadığı ve birçok ülkede yedi kişinin birleşerek bir hindiye girdiği görüldü dinleyiciler. <gülüyor> haber, haber. Perişan FM Haber, haberin merkezi. Dinleyiciler her yılbaşı yaşanan milli piyangodan çıkacak olan büyük ikramiye ile neler alınır neler yapılır geyiği bu yılda devam ediyor. Bu yılki ikramiye ise tam 35 milyon olunca hayallerde o oranda arttı. Peki 35 milyonla neler alınır neler yapılır? Perişan, Perişan efem sizin için hesapladı dinleyiciler. İşte 35 milyonla neler yapılır neler alınır? Mesela 35 milyonla bir tane Messi alınır. <gülüyor> 35 milyon öğrenciye birer lira harçlık verilir. 35 milyon lira onluk banknotlar halinde yakıldığında bir evin iki haftalık ısınma ihtiyacını karşılar. 35 milyon tam 27 milyon züğürdün çenesini yorar. Efendim 35 milyon ellilik banknotlar halinde 700 bin adet kağıttan gemi ve uçak yapar, yapılır, yapa, yapabilirsiniz. 35 milyonla tamamen kel olan 17.576 kişinin kafasına saç ekimi yapılabilir. Peki 35 milyonu saysak ne kadar zamanda sayarız? Hepsi 200'lük banknotlar halinde olsa bile sayılması tam 2 yıl, 3 ay, 46 gün, 6,5 saat sürer. Son olarak 35 milyon bir düğünde 100'lük banknotlar halinde gelin ve damada takı töreninde takılsa takı töreni tam... 78,5 yıl sürer dinleyiciler. <Gülüşmeler> Peşayfen Haber Haberin Merkezi. Edith <Yükü> haber. Haber Dünyada. Peşayfen Haber. Perişan Efendim haberleri dinlediniz. Perişan efendim, her gün çift saatlerde yalnızca Dünya Radyo'da. <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler.